Evet yani Hocam, Ramazan umresi yapan benimle hac yapmış gibidir. Hadisi şerifi, ee, sahip bir hadis mi? Benim, benim bildiğim kadarıyla öyle bir hadisi şerif yok. Evet. Ee, hadisi şerif aslı şöyledir. Umratun fi ramada ta'dilu hacceten. Ramazan ayında yapılan umre hacca bedeldir. Buradaki hacdan kasıt da nafile bir hacca bedeldir. Ama Ramazan ayında yapılan ümre benimle yapılmış bir haç sevabı verir. Benimle yapılmış bir hacca değerdir. Ben böyle bir hadisi şerif bilmiyorum. Kitaplarda da hiç rast gelmedim. <gülüyor> Ama <gülüyor> hadisi şerifte sahih olan şudur. Demin metnini verdim. Umratun fi ramadan. Ramazan ayında yapılan. Ramazan ayı içerisinde. Herhangi bir gününde yapılan ümre tadilu hacceten. Nafileten demek. Nafile hacca eş değerdir. Yani ilk farz olan hacı yaptıktan sonra ikinci bir ikinci haccı gibi ikinci değil mi? Ikinci bir hacı yapılan nafile hacca hacı nedir? Sevap itibariyle denktir diyor. Evet. O nedenle Ramazan ayında müminler olarak devamlı surette ümre yapmaya gayret ederiz ve insanlar da bu konuda yarışırlar. Eğer e, gidenler bilirler Ramazan ayında ümreye bir nevi haç gibi çok yoğun bir kalabalık olur. Özellikle son 10 günde yapılan e, ibadetler daha fazla sevap olduğundan dolayı son 10 gün adeta Mekke bir haç mevsimi gibi dolup taşar. Bu birincisi. İkincisi de Ramazan ayında ümre dendiği vakitte kardeşimizin ifade ettiği gibi 30 gün orada beklemek değildir. Ya Ramazan'ın girdiği günden itibaren çıkacağı gün ki o da ne zaman çıkar? Bayramdan önceki akşam yani arefe akşama Ramazan ayı çıkar. Dolayısıyla arefe akşamı çıktığından dolayı dikkat edin biz taravih namazı kılmayız o gün. Ya ne yaparız? Sadece yassı namazı kılarız. Çünkü niye Ramazan ayı çıkmıştır? Taravih Ramazan ayında kılınan müstakil bir sünnet namazıdır. Dolayısıyla ayın biriyle diyelim ki 30'u arasında... Hı -hı. Herhangi bir gün yapılan ümre hakikaten nafile bir hacca bedel olur. Ama hacca bedel olması için 30 gün Mekke'de kalma, orada ikamet etme şartı yoktur. Yani sadece ihrama girip umre yapmak. Herhangi bir gün, birinci yapmak. günden itibaren 30. güne 30. güne, güne 30. kadar ümre yapan kişi nafile hacca yapmış sevabını Allah'ın lütuf ve keremiyle alır. İnşallah hocam.